Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz Sırat Köprüsü ve Sırat-ı Müstakim. Dünyada Sırat-ı Müstakim'den yürümek, bu da nedir? Kıldan İnce, Kıbrıs'a keskindir. Öbür alemde ise Sırat Köprüsü, Sırat Köprüsü. Bu aşam, konu inşallah Saat Köprüsü. İkisi bir, bir gece sığmadığı için. Rüya al-i cisre. Saat Köprüsü. Edakku mineşşâri. Kıldan daha ince. Ve mines mineşşâfi. Kılıçtan daha keskin. Yani bu şu anlama geliyor. Geçmesi çok mamur, çok zor onlara geliyor. Neden zor bu köprüyü geçmek? Yudrebü sırtı meyle zahneli cehennem. Rabı bildim. Tat köprüsü cehennemin iki yastığı kuruluyor. Cehennem baştan başa. Yani bir yakasından diğer kısaya kadar başa buca kuruluyor altı cehennem. Bir tahta, eni yirmi santim derin bir tahta, yirmi santim yere konsa, onunla kim olsa geçer üzerinden. Şuradan geçer ondan. Aynı tahta akar su üzerine, mesela sakar üzerine konsun, ondan böyle Hatta bir metre bir olsun, Korkulu olmasın, onunla geçmesi dur olur. İşte ne de saat köprüsü? Altı cehennem. Baştan başta geçiyor cehennem başta. Son imtihan bu. Son imtihan bu. O geçildi, elhamdülillah. imtihanda bitiyor. Kime o köprü geçenlere ama. Geçemeyen ne oluyor? Altına düşüyor. Cehenneme yuvarlanıyor. Çat köprüsü nedir? İnsanları günahtan arındıran, temizleyen günahlar cennete girilemez, günahlarla. günahlar kalpte, gölde leke yapar böyle. Huzuru kaçırır, insan içini sıkar. Ölen kişi ölüm anında hastalık çekerse onlar da sabrederse günahlara kefah ettirir bu. Yani Günahlar silmeye başlar. Tamamı değil tabi. Sonra eğer kişi günahkül olarak kabre girerse yani dünya tam tövbe edemese insan dünyada. Tam Allah dönemezse. Allah evinde yapar ama nefsi uyar, şeytana uyar, şerri uyar Yarı Müslüman olursa Allah korusun. İşi tabi zor. Son nefesinde imanlı ölse bile şaşırmadan kabir azabı var. Bu azap nedir? Günahlar için. Kişi tabi yüz sene, bin sene, on bin sene var kabirde böyle. Eğer günahları çok fazla değilse bunları Kabir azabı ile yeri yeri biter bunlar böyle. Mahşerde kalkınca nasıl kalkar. Ama günah çok. Günah çok. Kabirle aranamadık günahlarından. Mahşerde güneş altından yanacak. Buram buram terleyecek, sıkılacak, ciğer yanacak, beyin kaynayacak, aya tabanından kaynayacak, izdiham izdiham ter, katran gibi ter. Bunda günahlar kefahat olacak. Yine bitmedi. En sonuna kalıyor? Saat köprüsü kalıyor muhtemelenler. Nasıl ki buz kalıpları güneş erildiği gibi işte orada ateşte günahlar eridecek orada ateşle böyle. O zaman kişi bunun farkına varacak ama. Dünyada bunun farkına varamayız. Ama orada kişi böyle böyle. çünkü günahlar onun üstünde yük olacak, sırtında yük olacak böyle. Günahı çoksa tabi dağlar gibi yük üzerinde. Onu taşıyamıyor. Günahlarında artık muazzam pişman, nadir içi yanıyor. Bakacak ki, cehennem alevleri aradayı patlıyor. Onları durmadan yakmaya başlıyor böyle. Nasıl buz kalıp para güneşli eridiği gibi günahlar eriyecek böyle. Damla damla böyle. Ama kişi Sivni Amir. Hem yanıyor, hem Sivni Günah da erişiyor. Eri günahlarına. Peki, her insan o köprüye geçecek mi? Her insan. Peygamber, evliyalar var tabii, şehitler var, kim varsa var böyle. Allah taraf bizlere. Meryem 71-72'de. Rahim Veyim illa var diyor. Veyim illa var diyor. Sizden kimciyok ki onu oramasın. Peygamber olsun, evli olsun, sıdık olsun, Salih olsun, kim olsa olsun, demek ki her bir insan mutlaka sarkı orayacak. Aslında burada var diyor, Hazamir cennete gidiyor. Yani her insan mutlaka mahşerden sonra cehenneme uğrayacak. Bu şu anlama geliyor, yani saat köprüsüne geçecek. كَنْ اَرَابِكَ حَتْمَمْ ya. Allah üzerine bu, bak مَقْضِيَّةً Kesin bir hükümdür, kazadır böyle, böyle. Tabdir de böyle bu şey. Böyle. Her insan, Peygamberler, Sıcıklar, Şehitler, Sahlililer, Evliyalar, Kurtuk her insan köprü geçecek böyle. Çünkü ondan geçmeden cennete giden başka bir yok ama. Tek yol böyle Tek yol o cennete gidiliyor böyle. Sünne-i Hz. biliyor. Sonra mütekkilen kurtarır İsmail Han biliyor. Dişerler Nezrul taliminde فيها Zalimler ise, günahkârlar ise, onu geçemezler. O dış çekip cehenneme yoruluşu yıkayacak. Allah korusun. Yani köprüye geçemeyen altı cehennem yuvalanacak oraya. Cehennemin bir çekim gücü var cehennemin. Çekiyor cehennem. insanları böyle. Niye çekiyor? Günahları çekiyor böyle. Kim günah fazlaysa, onu daha çok işine çekiyor. Ardaki baltıyor cehennem, ifrak ediyor cehennem. Ateşini saçıyor. Alevleri gökdüre çıkıyor. İnsan onun arasında kalıyor. Bir ayağını koyuyor, basıyor köprüye, ayağı yanıyor, carıyor, Onu kaldırırken böyle basıyor bu seferde ama. Müminlerin köprüye geçmeleri nasıl olacak? Hangi müminler? İslam'ı tam yaşayanlar mıdır? Taviz vermeden Dünya ayet çatıştığı zamanlar o ayete yönelik tercih eden bunlar böyle. Haram mı onu bırakır böyle. İşine zarar verse de, aşına zarar verse de, hatta bedenine bir zarar bile verse, işi ne yaparsa, eğer Allah yolunu, yolunu tercih ederse, onu tavzü vermezse, bunlar gerçek müminler. Yevme fel ver minati. Yeme O günü Tuh köpüsünde Terah görürsün El-Mü'mine ve El-Mü'minati Mü'min erkeklerin Mü'mine kadınları Görürsün mü'n-i ambeye Es'a nuruhum El-edime Onların nurları önlerinde Sağlarından on ağabe yürüyecek Önlerinde ve sağlarında Nurları Dünyada Dünyada Isınan bir cisim 500 dereceye buldu mu kızarır muhteremler. Mesela demir karadır. Demir kap kapkaradır böyle. Demir 500 derece ısındı mı kıpkırmızı olur, ışık verir. Alev bu da Ateş ateşi. Kırmızı olur böyle. böyle. Hızlı daha çoğalsın bu ısı beyaz olur böyle. Beyaz zambalar gibi muhterem. Cehennemde ateşi ise bunu aksine ateşi verdi. <gülüyor> o ateşi de yanlışla kararıyor, kararıyor. Kara yine şey etrafı kapkara Kapkaralığı böyle. Yani alevler var ama alevi kapkara. Sonra gaya deresine çıkan buharlar, kapkara buharlar. Yani saat Köprüsü gayet karanlık olacak. Zipri karanlık diyor. İçinde cehennem köpekleri var, havlıyorlar. Filden büyük ama köpekler, kuş böyle dişleri, azı dişleri çıkarmışlar. Ondan insanı havlıyorlar, saldırmak istiyorlar insanlara. Ateş anı çekiyor, Alev insanı doğru şey o Yani bir halk bir söz vardır ya böyle, ne derler çok gülenlere, Sırat köpüsünü geçtin derler. Halk da böyle. Sıhhat köprü mü geçtin? Kılıçdın da böyle. Yani o köprüyü geçmeden kimsenin o yüzden bilemiyor böyle. Kıldan ince kılıçtan keskin, çok zor altı olmaya su değil böyle. Akar su değil böyle. Sakarya değil böyle. Altı cehennemize kurulmuş. Baştan bir başa kadar. Tek bir yol var giden, oradan geçiriyor. Ateşli alevi var, ama kapkara zifir, karanlık. Karanlık bu şekilde. Ancak müminlerin nurları, nasıl ki ısı bir yolda, gece bir de araba, nasıl araba gidiyor? Kendi farlarına gidiyor. Farları uzağa kuvveti ise Önünü daha iyi görüyor, böyle. fazla zayıfsa, aklın zayıfsa ne oluyor? Önünü zor bile görüyoruz muhtemelen. Başka ilanma yok mu? Islı böyle, böyle. Demek ki mümin erkekler, müminek kadınların olacak. Onların nurları da, ''Esta bir nurum bir ey bir eymanihim.'' Önlerinde, sağlarında, nurlarda dalga saçacak nurları böyle. Nur. Önlerinde, sağlarında. Solları bir akıda yok mu? derler. Neden önlerinde, sağlarında? Çünkü amel edip onlara önden sağdan verilecek. Onu işaret maktelerine verilecek. Üç râ hükümün yövmü, uzun böyle. Onlara mücrecek melekler, köpü geçerken böyle. Yani cennete gidiyorsunuz ya bunlara, müjde verilecek. Arkada münafıklar. Zaten kafirler, doğrudan doğruya mahşeden onların sevkisi cehenneme, kafirlerin muhteremler, kafirler, iman ölenler. Yani ateist olsun, Hristiyan olsun, şu, Hindu olsun, Ateşperest olsun, putperest olsun, ne olsa olsun böyle. İdeolojik olarak İslam dış inancı varsa, İslam karşı inancı varsa, bunlar hepsi birerden toplam kafir dönüyor böyle. Yani putları farklı olsun, inançları farklı olsa da, bunlara toplam kafir dönüyor bunlara böyle. Kafirler doğrudan doğruya mahşerden, cehenneme sevk olacaktı doğrudan doğruya başladı hesabı görülen bu yapacak zebanilere huzu ve cehime sal tuttum bu atın bunu cehenneme. Elini bağlı na balı zincirlere Mahşerden. imanı olan imanlı görünen Belen bir de münafıklar böyle. Müminlerle karışmışlar. Yeniyokumnafik o emnafıklar değil. Lüzine amin özünaga. Diye ki emnafıklarda erkek kadınlar lüzine amin olur müminlere. Önlerine, lafta emnurüküm. Diye günahkarlar şimdi emnafıklar arkada kalanlar. Şimdi müminler nuru önlerinde, yanlarında, sağlarında. Arkadan vurur mu Arkada karanlık tutar Arkaya vursun, arkada kiler onu fadılacak da bunların nedeni. Arkı vurmayın onun nedeni. Tek münafıklar, günahkarlar, ön zürürüne, ne oluyor, biraz bize bakın, bizi bekleyin. Tabunda hızlı geçiyorlar müminler. buna geçemiyorlar. Günah yıkıyor böylece. Yalacaklar. ne oluyor, biraz durun. Yavaşlayan böylece. Naktif Münir hüküm, bize faydalanacak olmayacaktır böyle. Kırcı bera hüküm. Decektik şimdi müminler, Küylerce gibi, vera hakim, arkana dönünüz. Fethetim, nura, oradan nuru alınız. Arkana dönün, yani dünyaya gidin. Yani bir alay tarzında bir şey böyle. Dünyaya gidin, oradan nuru alın. Buradan yok, bununla bulunmak. Yani her insan, durunu bile buna götürmesi gerekiyor. Bir gün, Hazreti Bevlül Dana vardır. Bevlül Dana. Harun Reşit'in kardeşi, abisi süper gücün başı, Abbas'a döneminde Harun Hazretleri. kardeşi de tam Allah'lık geleceği ki yani Allah'a vakfetmiş, aşır, cezbeli böyle. Allah'ı da gelen kişiye böyle. Bunu halk mevcudun gibi görmüş, yani deli gibi görmüş halkın tabi. Onların şeyinde, hareketlerinden, bir gün bakıyorlar, hızlı bir yerden geliyor. Takılıyorlar buna. Ya be nereden istiyorsun, böyle diyorsun, cehenneme oradan geliyor. Neye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldın mı, Almadım. Neyi almadın? Buna bitmek lazım, muşteriye diyor. Bak, yani ateşte cehenneme buradan götürülüyor. Yani günah yanacak oradan, böyle. Yanacak böyle. Burada buradan gözüküyor bir şey. Demek ki arkadaki yalvarıyorlar, günahkarlar. Yani kim kime yalvarıyor? Genelde tanıdığını yalvarıyorlar, tanıdıklarına. Mesela oğlu önde gidiyor. Arkada babası gidemiyor ama. Yollar ayrı. Yollar ayrı. İnaçlar almış dünya derece. Babası arkada kalmış, karanata kalmış. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Bir de bir şey görmüyor. Bir sonra karanlık insanı korkutur. küçük çocuk olarak da böyle. Çocuklar bile, ışıklar gece bir anda söndü mü, en yaraması çocuk gibi bir de oturup kalır böyle, pısar kalır böyle böyle. Yani karanlık, insanlar için korkutu bir vahşettir böylece. Şimdi bakacak ki, babası oğlunun önünden gidiyor bir nuru içerisinde güle konuşuyor gidiyorlar bunlar böyle Allah dostları böyle sen gidiyorlar böylece barci oğlum, oğlum nolur biraz yavaşla oğlum biraz yavaşla kızım biraz yavaşla karışın nolur biraz yavaşla tandıklarına bu şekilde böylece nolur biraz yavaşla dur ne fayda neyim tabi duramaz zaten durmuyorlar ne diyecekler bunlara işte baba. Kızım, oğlum, meseleler ise böyle, kardeşim, geri dönsem bakalım, dünyaya git de tekrar o nur da gel buraya, yıkımını aldı yani. Aradan sonra benin arasında benin bir perde verecek, duvar çekilecek böyle, onun ön tarafı nur, kadar tarafı ise tam cehennem olacak böyle şey. Hadis-i Şerif'te, Gülgaris-i Madriyatleri, hadis Şerif hadis Şerif uzun, başına bir özeteyim inşallah. Sıra köprüsüne, sıra gelince, Sırat köprüsüne, yaklaştığınızda cehenneme, daha uzaktan, daha görünmeden, önce cehennemin sesi geliyor, sesi. Nasıl Kaynayan su ses çıkarır, boğulutu yapar kaynayan su. Ses yapar mıdır efendim? Jerem'in de Gaya kaynıyor böyle. Okyanusundan daha büyük, fokur fokur fokur kaynarken böyle, çıkardı uğultu, korkuyor ve böyle. Ateş infilak ediyor. Yani sanki binlerce bomba patlamış yasına arada bir infilak oluyor. Ateşler saçılıyor. Uzatamda cenen böyle kokusu geliyor, sisi geliyor böyle. Ateşler patlıyor, bombalar gibi o gayelerse kaynaması geliyor, kokusu geliyor. İnsana gecik Adam aleyhisselam gecik insanlar, Adam aleyhisselam'a. Ya Adam, sen bizim babamızsın, bizim dedemişsin, bizi elatlarınız, bak ne olur bizi yardım et burada bu Köprüsü'nde, nasıl kişi bizim böyle? Nasıl kişi bu çünkü? Çık adam Aleyhisselam, ah yavrularım çek böyle. Ben cenneteyken orada bir hata işledim. Odan dünya sürüldüm. Gezalı gelin dünyaya. Onun için benim size karşı kurtarıp bir halim yok burada. Peki ne yapalım? İbrahim'e gidecek, İbrahim'e. Ona gidin bakalım, İbrahim Aleyhisselam'a, ona gidin bakalım. Ona gelecekler, o da ben bu işe ehli değilim, diye böyle. Yani haliyet makamı olduğu halde, bugün dehşet edenler, kin ümmetine olacak, insanlara genel bir şefat hakkı yok onların yani, diğer peygamberlerin. Ben bu işe ehli değilim, işte Musa'ya gidin, İsa'ya gidin derken, Sonra Peygamber'e girecek sıra böyle Her Peygamber'in e şefaat hakkı var. Eylül'e şefaat hakkı var. Diğer Peygamber'in şefaat hakkı kendi ümmetiyle sınırlı ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara ve cinlere Peygamber olduğu için onun şefaatı genel oluyor böyle. Herkese hakkı var böyle. Tabii bir şartları var velamızın. Mecible peygamberimize bir insanı, insanları hesabize telliverir. Ne olur ya Muhammed yarasülallah aman bize yardım edin bugün burada. Lakin Eyvansu madederi velamız yalvaracak oradan. Gelece sıhatın başları Ali Sema der. <gülüyor> Femurru evvel hükm Şimdi insanın geçişli köprüde nasıl olacak? Fe-yemurcu evvelüküm, ilk evvelikeler köprü geçecekler. Kel-berükü, -ke, şimşek çaltığı gibi. Şimşaltığı gibi geçecekler evvelikeler. Kultü, hadisin rağversi Ebu Hürri Ebu Hürri'le, o diyor ki senin terine, Ey Yüseyin Kemal-i ne demek Arsusallahu Şimşek gibi, nasıl olacak bu Şimşek gibi? Ka'l Aleyhisselatü Vesselam, elem terev, keyfe, yemürlüğü ve yercüğü. Görmüyor musunuz Şimşek Peygamber'e? Görmüyor musunuz şimşek böyle? Bir anda çaltı gibi öyle. Fitab'e de aynin. Ayrıca kapayıncaya kadar geçiyor ama. Şimşek bir çakıyor. Muazzam bir ışık, bir nur, bir parıltı ne kadar, bir göz kapayıncaya kadar hemen kayboluyor. İşte ilk evveli kimimine geçenler, en baştakiler böyle geçecekler böyle. Simsek çalttığı gibi, ışıklarından daha hızlı böyle. Bir anda, yani bunlar cihenimi görmeyecekler işberler böyle. Uçağ acısına böyle kapayıncaya kadar geçecekler. Normalde 3000 bin yıl yürümek ile cehennem baştan, baştan. bin yıl yürüyüş, normal yürüyüşler böylece. Ama onlar nedir? Yani dünyada Allah için çile çekenler, sabredenler, Allah diye yananlar, dinden taviz vermeyenler, İslam'a çalışanlar, cihat edenler, ömrünü hiç, hiç boşluğu geçirmeyenler bu Bir örnek vereyim hoca'nın şu akıma geldi. Mevlân'ın akıma getirir şu anda. Bir örnek vereyim. yani bunlar ilgili. Vediemi rödeyken dedi ki hocam bir gün rahmetli Allah'a emanet rahmet inşallah. Çarşamba gününde de bana ertesi perşembe yarın dedi misafir geldi şamdan dedi. Misafirim gelecek. Öğle namazdan sonra sen de geldi de bana. Bir de Yemenli bir Ahmet vardı genç. Onu da gitti, çağırdı. Ben namazda Yemenli Ahmet'i buldum. Hocam onu çok severdi. beraber dükkana bakacağım. Dükkana gittik. Oturduk. O gece kalan misafireyi bekliyoruz şimdi. Biraz sonra geldi. Benden biraz uzun boylu... Uzun beyaz fıstan giymiş, Düğme yok, ibre balımıklarlarını, bir elini asa düz topa, bir de torba, onda omuzdan angu şekilde böylece geldi. Estağfurullah ve rahmet ve bereket Selam verdi. Hocam kafamı buyurun dedi. Dedim hocam, bur ne de eve yeme gidelim, oturmayacaksın dikanda böyle. Buyurun eve yeme gidelim. Yok dedi ben. Yok Mustafa Efendi böyle. Eve yeme deyin, eve namaz kılmak dedi böyle, eve namaz kılmak dedi böyle, eve namaz kılmak için dedi yani böyle. Peki dedi böylece, gidiyoruz, Medine-i Mevere'de olduğu halde yani o dönemde hiç tek açık bir kadın yoktu, hiç böyle. Yani yabancı oşak, gelişti böyle, peşili yani yüzleri kapalı kadınların. Hiç yere bakmadı böyle, hep önüne bakarak böyle. Hafif bir kımılıyor, yani zikrullah yaptığına şeyim. Ben yani yanı başındayım, böyle gidiyoruz ben. Eve geldik, kapının içeri girdi, selam verdi, döndü kıbleye, Allahu Ekber, namazı mu muhtemelen böyle. Hiç konuşmadan böyle. İki kez namaz kıldı. Ben bakıyorum tam böyle. Ama o namaz kıyarken, o namazı ben harenk oluyorum böyle. Öyle bir kıraati ki böyle, tam kendini vermiş an böyle. Yani içi dışı, her bütün varlığını vermiş, Mevla'yı vermiş böyle, camdan böyle sanki doyemiyor böyle. Öyle bir kıraati, uzun rükü seyircilere selam verdi. Döndü bana, bak yavrum dedi, ben gençten tabii. Bak yavrum dedi, bakmadım. Burası mıymış, burası mıymış mıymış? Bunun için bu konuya giriyorum. Eğer eve yemek yemesi gelecek olsaydık yolda emin boşa geçirdik. Ama niyet namazı olmadığında da böyle her adamın elimiz sevap vermek. Her adamımız sevap veriyor. İşte bunlar böyle bakım tarafına. Böyle böyle. Bakım böyle. Yani bir anını bak boşa geçirdik böyle. Eve yemek yemeye olsaydık Boşta geçirdik, günah yok ama sıhhat yok böyle, onun boşluğu bence. Fakat namaz kıvaniyeti olunca her adamına veren sıhhat verim muhteremden. Sıhhat verim muhteremden. Peki bu zat nasıl bir insan bu? iyi bir insan bu muhteremler bu? İlk hayattan tanıdığım bir zat, hayatında ilk defa böyle bir insan karşılaştık, ilk defa hayatında böyle. Yemekle tabi, çay içtik. O yaptı suhabeti. Hoşçakalın ilimde onlar üçtün. O maliyette onları üçtün. O yaptı sohbeti. Aşkın iki saat kadar yemeğinden oturduk. sohbeti yaptı. Böyle yavaş konuşuyor. Bağırmak çağırmak yok. Ama insan ta kalbine, beynine anlatıyor böyle. Etki sana böyle. Öyle oldum ki yerde miyim, gökte miyim? Yerçekim yok mu? Neredeyim? Neyim? Bilmiyorum ben. Kendimi geçmişim böyle. Yani o sohbet devam etse üç gün, beş gün. Hiç kalkmasam ne ayağımı üşüyor, ne cam sıkıntıya. Böyle manevi sohbet etti böyle. Sonra da ayrıldık. Heresi günü cuma. Göremedim. Cumartesi günü Harimşehir gitti. Medin'de yerine, meşri ye yerine böyle. O zaman çok dena Rabzümte donmuyor, yarısı donmuyor. Rabzümutarım ben çok mis az o dönemde. Arka tarafa oturdum, diğer arkasında bir kitap okuyorum. Namaza aşe kare yarım saat var namaza. Bir istilan verdi. Bu arada baktım, o barizat dedi ki bana ben Resulü yatacayım kabir şerifini, ona yürüyene kalsın. Tokyo'su. Korbası bir de düğenev asası, üşü böyle. Bunlar burada kalsın dedi böyle. Ben Rüşûlullah e ziyadeye gidişemezdim dedi böyle. Aldım bunları ben, hem Tokyo'na var, ölüme koydum onları be, derinin önüne de koydum şöyle böyle. onu okudu, aşağı yalanmasına kadar sonra, bu tabi gelmedi. Orada kıldım sünneti. Sünneti oraya kıldım, ayrılmadım oradan. Epey beklendi, sonra kâhmetlendi böyle. Kâhmetlenince mecbur aldım, onun eşyalını aldım, kent okuyumu aldım, böyle geç geçtim, en arka safa geçtim böyle. En arka safta imam uydum, farzı kıldım, hem aldım, yine aynı yerime geldim, Arası hem orada bulması için beni. Son sonra kıldım, o tespihata çektim, dua ettim orada neyse. Bakıyorum bakıyorum, cemaat dağıldı. Adınistan kaldı, başka boşalmıyor almıyor ama. Adınistan kaldı, bu gelmedi böyle. Bayağı bekledim ama böyle. Gelmeyince, ona kalbinden geçti. Bu nasıl buraya gelecek? Yüzde yüz böyle. Tokyosu burada, yanlığa gidemez. Böyle. Torbası burada, asası burada. Bu yanlığa gidemez, buraya gelecek. Dedim buraya gelince, giderken namaza pilav yapmıştım üzerine örtmüştüm. Dedim bir de deyim çay deyim derim. Ben de bunu bırakmayayım. Yapışayım bunu eline dedim. Yakası yapmış şeyim. Yalvarıyorum ona dedim böyle. Ben bunun götüğünü odamı bir adam var yani da böyle rumatta. Ya davetiyim bunu bu şekilde. Ben böyle düşünürken eşyalar kaybolunktular böyle. Böyle. böyle. Kimse yok adam böyle. Kimse etraflımda. Kimse hemen önümde yani dizimin dibinde eşyalar biryle böyle direkt konu böyle kayboldu bunlar sağ sağ baktım, ne baksam kimse yok böyle Allah nasıl oldu bu koşun hocama gittim hemen hızla gittim böyle hocam durum böyle böyle ne bu be Güldü. hocam ne gülüyorsun ya kim bu adam ne bu oydı de kırk adamdı kırk adamdı burada kırk adam yani büyük evler var şimdi burada Böyle deyince, ben şimdi neye benim veririm, kaçırın şimdi memnunum muhtemelenler. Hayır, nerede bulurum ben bunu? Sen bulamazsın. İstediğiniz sana o görünür öyle böyle, sen o, bulamazsın böyle. Peki, neyse üç gün, beş, on gün ne geçti böyle? Bir gün çıkıyorum namazdan, kuzeye doğru, arka tarafa doğru böyle gidiyorum oradan. Altım bir diren, kendi böyle, Abi soğdu, piyğramız karıştı, dönmüş böyle, kap gözleri kapalı, huzurda böyle. Yani oturun bende, e ilk oturun böyle. Yani gözün açtı, para şey yaptı, ne yani de yaptım, yine kapadı gözünü. Epiyoturum gene böyle. Sonra yine bir ara şey açtı gözünü, işaretti, gideyim ben, gittim bana, git bakalım. Gittim ben ne Her zaman bakıyorum, bulamıyorum kendisini. Ambar civardıymış. Görünmüyor ama. Bana gösterirkenize. Yine bir gün çıkıyorum böyle gideceğim oradan. Baktım bunu gördüm. Oturmuşlar da ayakları altına alamıyor. İkiye de şişmiş ayakları. Böyle çatlım ayakları. Kızarmış, şişmiş ayaklar çatlamış. Ayaklarına ayağı ayak, otur alt alamıyor böyle. Ayak yanına almış zaten böyle. Görünce onu, acıdım tabi onu, dedim, hocam dedim, de, ''Gitireyim mi size?'' dedim, hastaneye getireyim dedim, burada böyle dedim böyle. Ayaklarını içtim. Şuraya baktım efendim, ''Allah bunları görme, bilmiyor mu Allah bunları? Sana mı kaldı bu?'' ''Allah dilerse, doktora gönderir.'' dedi böyle. ''Allah'ı da gönderir.'' Böyle dedi böyle. ''Uşuna şey değil mi?'' peki. E geçtim o şekilde. Yine aradan birkaç zaman geçti. Artık hacda gelmeye başladılar böyle yavaş yavaş böyle. Biraz daha kalabalık oldu. O günde bilmiyorum bir işim var. Aceleye gidiyorum. Karşıdan gördüm. Ama niyetim onu görmememiz de dedim böyle. Yani görmez de geleyim dedim işim var da. Geçeyim diyelim böyle. Bak böyle. Ama karşıdan ne böyle. Param geldi karşıdan böyle gittim. Çıkada bana bir rial verdi, bir rial oran parası da. kağıt bir riyal verdi. Dedi ki, "Kadar Mekik için Mekik geleceğim" dedi. Mek dedi lazım olacak ayaklar. Bunları da e, tamir bunları da ver. tamir bunları da. Lazım olacak bunları böyle. En yani, lazım onu da tamir Bir de bana, aspirin aldı dedi, aspiral dedi, aspirin. Al. Dedi, aspirin. Kalbine geçti o anda, aspirin ağrıyı keser ama tedavi etmez tabii, şişin indirmez, çatlarını geçirmez, ağrısını geçirir miydı ama şimdi böyle. Kalbine geçti, sen karakası yürü sen bana, sen yürü dedim bana, karakası yürü sen bana böyle. Yürüdüm, tam kapıya geldim, Adapazarlı Rahmet-i Bahtuz burada olduktur, Ahmet-i Bahtuz muhtemelinde Adapazarlı muhtemelinde. Bunu isteyebilir, bilir de işte buna rahmet oldu O da sizden yeni geliyor. Varmış derdi. Görünce tanıştık adamdaki bir haber Saldı bana. Aklıma geldi. Ben doktor benim. Burada bir muhterem bir zat var dedim. Rahatsız. Bakabilir misin? Bakayım dedi. Ben. Aldım getirdim. Hocam bu eden bizim Türkiye doktor. Baksın dedim böyle. Gülü baksın dedi böyle. Ayağına doktora geldi. Sonra <gülüyor> yani geldi böyle. Dedi. Hemen çıkarıştı dedi böyle. Yazdı birkaç gün şey, dedi böyle. Şimdi muhteremler Sırat köprüsüyle ilk önce geçenler nasıl geçecekler? Şimşe gibi, şimşe gibi böyle. Bir açıp kapatıncaya kadar böyle. Yani birkaç saniye. Hakikaten sürmez böyle. Göktürlük geçecekler. Ta bunlar ne köprüyü görüyorlar, ne geçecek bunlar bu şekilde. Kimler bunlar işte? İşte bunu Allah dostlarımdan mutlaka verdi. Yani hayatlarında ömürlerini bir saniyesini boşa geçirmeyenler muhtemelen böyle, böyle. Yani dünya ayrım yapabilenler böyle, böyle. Sümme kemerriği. Bundan sonra gidenler de fırtına gibi geçecekler böyle. Furtu gibi böyle esercesine geçecekler böyle. Onlar öbüründen daha yavaşlıyor bunlar efendim. ve kemeri, tayrı. Ondan sonra kuşlar gibi. Kuşlar gibi. Atla koşar gibi. Ve şeydir ricali, Ve koşanlar gibi efendim. Koşlar bunlar efendim. Tecebihim, amalihim. Bunları, amelleri, dünya amelleri, ibadetleri, hayırları, şunları, bunları ne yapıyor? Bunlara hızlı veriyor bunlara efendim. Yani dünyadaki amelin ne kadar kuvvetliyse, o kadar da kuvvetli değil mi? Yani Kim şimşek gibi, kimi fırtına gibi, kimi yel gibi, kimi uçan kuşlar gibi, kimi de böyle, koşanlar gibi böyle. Şimdi bir ateş şansa şurada, alev var böyle, ateş böyle. İşte bir insan elini alevi şaşından böyle birden geçirirse, Yanmaz değil mi? Muhtemelen bak. Biraz yavaş geçirirse, yanmaz mı? Muhtemelen böyle, böyle. Biraz yavaşlarsa geçerse yanar böyle. Hep geçiremez, durursa böyle, etler, metler böyle, yanlar deri dökülür, gider böyle, gider böyle, böyle. Demek ki, kim bu hızlı geçerse, hiç hissetmiyor böylece. Tabi, il geçirenler, şifşek gibi anlar. Diğerleri bir şekilde, en son kendilerine koşarak gidenler, koşarak gidenler beni aynen kaldırı koşarak, koşarak, koşarak, onlar da çok hafif geliyorlar. Binallara çok az kalmış binallara. Çok az hafif binalara kalmış, o da temizleniyor böyle. Nelebi hüküm, Qayyim'in aleyh sıratı. Buyur Peygamberimiz. Peygamberler saadet kapısının başında peygamber terminde. Yakul Rabbis sellim ümmeti, sellim. Peygamberler sözü direkt şaatın kapısının başında ümmetini görüyor bu şekilde. Görüyor. Allah Allah ey peygamber. Allah mes sellim ettiği ümmetime, sellim ümmetime. Ümmetimin sıramı pişmiştir bu cehenneme. Yalvarıyor. Ezağında demir çengeller var terminler. Ateşten böyle. Şaat kapı ateşi Karanlık ama görünüyor böyle ateşten kız ama kızarmıyor kararmış böyle keskin demir çengeller var yanda insan bunlara sürtünüyor tabi kiminin tutup aşağı atıyor demir çengre bunları yak yakalıyor kimin yırtılıyor almış bir şey bedenin deri etlerine mesafir oluyor onlara geçiyor şimdi cenen köpekler havlıyorlar böyle huu den yüklerini ayıkaldırınca böyle. Köprü geçiyorum. On kapacak bu şekilde böyle korku ile tabi ki geçiliyor. Kimler yavaş geçenlere bundan muhteremler. <gülüyor> Hatta yer yer rejüle dairesetiyoruz seyri illa zahfen. Son kane kalacaklar ameller az dünya, ameller dünya çapı ameller. İbadet yok, namaz kaçırılmış. Kılınabazın acele kılmış, patır kötürü kılmış, haramda günah kazan kaçmamış. Bu amelleri, bunları gücü yetmeye geçirmeye illa zahten, böyle yere çökmüş, otun böyle, artık sürünerek beraber tabi, sürünerek beraber. Tabi bir elini basıyor, elcayı yürüyünce yağlar ediyor beraber. O elini kaldırıyor, yine iyileşiyor, dışarıda havada öbürü basıyor böyle ayağı bu şekilde, otura bu şekilde böyle. Böyle yana yana yana yana yapışık böyle. En son mümin geçecek, geçişi bin seneden muterrible böyle. Tabii geçen geçti ben Geçen geçti. Hatta konuşka cennette, konuşka cennette. O ilk geçenlere bu şekilde. Diyor ki dünyada bize Kore Kur'an'da, hadis buyurmuştu. Şerif'te sat köpüsü var diye biz vermedik onu. Vermezlik Allah'tan böyle. İşte bitirmez demek ki burada mı böyle. Hepsi burada böyle. Hızlı geçen müminler geçerken onlar cennet vuracak. Cehennem. Ya mümin çabuk geç. Senin nurun ateşimin sönülecek mi? Bakma. ''Ya mü'min çabuk geç, mü'min çabuk geç, yaldırır cehennem, sen nurun ateşimizi söndürür.'' diyor muhtemelen böyle. Mü'min de nur var yani böyle, yanılır mı var bir şekilde böylece. Yani gerçek o mü'minler yavaş bir ilgiseler, onların nurları ne yapıyor, onların nurları ateşi söndürüyor, soğutuyor muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Onu yakamıyor, cehennemi yakamıyor onları böyle. Yunus Emre'nin bir şiiri var şöyle. Ben bu ana bunu okurum kendimken bana kendim muhtemelen. Ço diyor Sıratlı incedir, kılıç keskindir. Sırat kılın incedir. E, kılıçın keskindirim. Vurup onun üstüne edir yapasım gelir. Sırat kılın incedir, keskindir. Vurup onun üstüne Evlilerin yapasım gelir böyle. Altında gayya vardır. Gayya, derya, su. İşin, naraylı pürdür. İş ateşi dolu böyle. Kaynıyor. Orada bir olma bölgede biraz yatasım gelir. Diyelim ne yatasım gelir böyle böyle. Aşık'ın bu sözü, Erbriz, söyleme. Saşrı'ya böyle Aşık'ın bu sözü, Eğri bürü söyleme. Yani aklı mantık bunu kabul edeyim muhtemelen. Sinir sigara şeker, bir molla kasım gelir muhtemelen. Sinir sigara şeker, sorguya şeker, ileride bir molla kasım gelir diyor. Molla kasım Bir anda insan gelecek ileride. Yok, yok onda yok. Dünyada alınıyor muhtemelen. Oldu mu? Geldi muhtemelen. Hürriş emreden ölümleri çok sonra Molla yani hoca anlamına geliyor böyle. Farşa, farşa molla derler hocalara. adı Kasım. Bir molla Kasım değil biri. Gerçi ilim sahibi, şirata bağlı. Yunus Emre'nin şiirlerini beğenmiyor böyle. Ne vakti mi? Konuştuğu işte yapasam geldi böyle. Altı otursun geldi böyle göğgede ha böyle. Bu ne yapıyor molla Kasım? Topluyor senin şiirlerini, nerede bulmuşsa bunları, yazılımları topluyor bunlara böyle. bir su kenarına gitmiş, bunları tehdit kontrol edin bakıyor yani böyle. Hangisi böyle uygun değilse aklama, mantığa, şiirata atıyor bunları suya belirtmeli. İma bunları böyle diyor. Yani okuyor, yırtıyor, suya atıyor mesela. ise boşuna geçti, onu kenara koyuyor böyle şey. Şimdi sıra buna geliyor. Sakıl incedir. Keskinliğidir. Onları evri yaparsam gelir bana gelince eh, yapıda olurum böyle, böyle. Bu sefer iyice artık Hünus'un soğuyor burada. Ondan sonra geliyor. Seni sigaraya çeker bir malla kasım gelir. Buraya gelince o zaman anlıyor ki bunu keramet anlıyor muhterem. Anlıyor min kerametini. Şimdi neyi böyle söyleyelim muhterem? Bak değil mi? Altında gayya vardır, gayya, deryası, ateşlerini. İçin nar ile pürdür nar, ateş anlamına geliyor. Aslında ateşler farsça, Arapçan nar, Türkçe od der, oddu, öyle de, Türkçe oddu, Türkçesi. Ateş farsça, İran dilince böyle, ayrıca nardır böyle. İçin nar ile pürdür. Var bir olguyu dedem bir yataşıyım girdi mutlara böyle dedem evcilara ateş yakmadı mutlara böyle bakmadım yakma tıştı mutlara hem böyle nasıl yakmadı ya olur mu böyle bir şey? Şimdi mutlular bütün dünya insanlara kahıslara bana bunu olmazsınlar ben ona inanmam mutlara inan ben gözümü öttüm gözümü öttüm böyle ben gözümü gördüm. İ gözümle, gözümle gördüm muhteremler. Ateş yakmayan kişiyi gördüm muhterem beni böyle. Gözümle gördüm muhterem böyle. E vallahi billahi hakim değil muhterem bu böylece. Gözümle gördüm böylece. Ateş yakmıyor muhteremler. Kim bu? Pamukova'da Fatma'nın ne vardı? İşte bu ismi var mı vardır? Pamukova'da Fatma'nın ne vardı muhterem? Pamukova'da muhteremler. Yedirlerden ne bu kadıncağız böyle. Yüzde açmıştı ben tam zamanlar. Bu kadın... Yanında bir ziyatine bir ara çıktım, geldim, kıştı, sobası vardı, güzünün sobası vardı. Oradan meşe odunu yapıp yakardı, kömür yakmazdı. Ben dışarıdayken baktım, bir de mangalı vardı, sarı mangalı vardı. iki elini sobanın içine sokmuş bir dönemde böyle, bak muhtemelen. elini içine sokmuş. gelen korular ki böyle, yeni korumuş böyle, parlıyor böyle. Avuç almış onları böyle, e, mangala koyuyor yani böyle. Beni görünce, dedik bu sefer, dedik küreye böyle yapıyordunuz, dedim, bana rahmet olsun bakın, bunu gözünü gördüm muhtemelen der. Bunu gözünü gördüm muhtemelen, ikilini son baştan sokmuş, o meşe kor böyle, parıl parıl parılıyor böyle, kıpkırmızı böyle kızarmış, korları böyle. Havuşu aldık böyle, Kuy muhtemelen bir şekilde böyle. Demek ki Allah dostuna ateş yakamıyor muhteremler. İremalesi yakamadığı gibi böyle. Yakamıyor onlara bu şekilde. Şimdi Sırat Köprüsü geçelim mi ne olacak Tabii geçemeyenler cehenneme düşüyorlar, cehenneme. Allah korusun. Altı cehennem böyle. Yukarıdan aşağı düşüyorlar böyle. Kimi ne o cehennem köpekleri çekiyorlar. Zebaneler var, zebani, dağ gibi yok. Korkuş mu öyle? Ateş çekme onların tabuları böyle. Cebaniler, onlar çekiyorlar. Güne olanlara böyle. Onlar çekiyorlar. Cehenneme, tabii kurtulan kurtuluyor. En son mümin böyle emekli emekli böyle düşe, kalka, yana yana yana yana. 3000 bin yılda köprü geçecek ayağa kalkamayacak ama derimden. Şöyle i̇şte dönecek, bakacak, bakacak, Allah Allah, nasıl vermişse geçtirecek bu derimden. O dönecek bile, sonra ayağa kalkacak, yavaşça kalkacak. Ama her taraf yanmış ama, yanık. Her tarafı yanmıyor ama böyle. Yüzdüğümüz tanınmıyor böyle. Her tarafı yanık. Her tarafı yanık. O da gelecek. Bakacak ki, cehenneti dolmuş ama cehennet Herkesin köşkü var, sarayı var. Herkes özel mülkü yanı böyle. İşte bakacak, cennete bakacak. Dışarıdan işte daha bu şekilde. Allah Allah! Cennet dolmuş. Herkesin köşkü sarayı var. Oooo cennetekiler, gülüşüyorlar, sohbet ediyorlar kenar alanında, ağaçların altında, Akrasu başlarında, köş tarayında, taraslarında. Bir manevi bayram böyle. Böyle bir hal bu şekilde, diye ki, ''Ya Rabbi, cehanetim doğmuştum ya Rabbi, bana yer kalmamışlar orada.'' Bu şekilde böyle, ''Kulum, senin de yerin var burada.'' Böyle. Sen gir bakalım cehanete, gelecek. Önce bir nehir var, ağabeya suyu var böylece. Yıkan burada, suya bidal alacak, her tarafı tavsını temel alacak böyle, geçecek bir şey böyle. Her taraf pırıl pırıl, derisi böyle, deniz, zinde olacak bu şekilde. Bu şey kim öyle? Kulun bak, şurası senin yerin bu şeyin benim. Dünyanın on katı büyük. Dünyanın on katı büyük bu terimler. Dünyanın on katı. O kadar büyük olur mu muhteremler bir kişiye? Muhteremler nedir dünya değil muhteremler? Dünya böyle. Samanyolu galeristiğine bakarak dünya bir atom diyelim tamamdır. Bir nokta karınca diyelim tamamdır. Samanlık böyle bakrak bir şey böyle. İlk gökte büyük cennet. Bir cennet, ilk gökten daha büyük tamamdır. Kaç milyar galaksi böyle. Büyü, büyü, büyü, daha büyü var tamamdır böyle. kaç milyar ışık yılı. Kaç milyar ışık yılı tamamdır böyle. Yani o kadar büyük bir cennet 7 kat göklerden o kadar büyük bir cehennet muhteremler. Yani dünya cenneti yanında bir virüs mikrop kadar değilim muhterem böyle. böyle. Yani bizlere değil muhterem bir böyle. efendim. Bir de şimdi şu var şimdi. İnsanın süratine göre insana yer lazım. Bir çocuk emek diye mi bir aday böyle? Ancak yattığı yerden böyle, işte hafif dönebiliyor biliyor bu şekilde böylece. Bu çocuğa küçük bir oda yeterli. Muhtemelen çocuğa böylece. Küçük oda yeterli bu şekilde. Küçük bir oda böyle. Artık emekleyeme başladı. Çok küçük oda az dar gelir böyle. Bir, birkaç biraz gider, biter böyle. Yere dön, biter bu şekilde böyle. Bana biraz daha yer lazım böyle. Yürüme başlar, ona salon olan bir oda lazım yok. Geçsin kapları muhtemelen bir şey böylece. E, büyük bir insan çocuk artık. Koşup oynayana başladı, okula gitmeye başladı. Ona ev dar, evde sıkılır muhtemelen değil mi öyle. Evde sıkılır böyle. Anne ben cam sıkıldığına böyle. <gülüyor> dışarıya bakalım verdim, dışarıya bakalım verdim. Bahçeye mahallesi onları çıkarıp işte böylece. E, bir insan bir şeyde gezmeye kalkışsın. Ona baya bir büyük mesafe lazım bir şeyde de dolaşması için muhtemelen. E, tavsiye dolaştığında olduğu tavsiyle en az 50 kilometre lazım buna mesafe, dolaştığı gibi 50 km. bir 50 kilometre muhteremler. Böyle uçağı var, buna lazım en az birkaç yüz kilometre uçtu gitsin muhteremler böyle. Cennetik hıza göre de muhteremler, insan hızına göre cennetik araç yok. Her insan kendi böyle, kendi böyle, kişi uçacak böyle. Girdiği hızda, muhteremde. E şimdi dünya 40 bin kilometre çevresinde muhteremlere böyle. Işık kıtırı yersen, gitsin, ne oluyor böyle? Bir saniyede muhteremden kalksa döner dünya muhteremde. Böyle. Yani cinayeti hızıyla dünya kadar yer bile çok dar aslında muhteremde böyle. Çok dar muhteremde bu şey İşte elhamdülillah Oraya geçen, artık imtihan bitti muhtemelen böyle. İmtihan bitti sonra. Artık cennette, istediği, dilediği yaşta, dilediği nasıl yaş, yaşam istiyorsa, onunla cenneti muhtemelen artık böyle. Artık cennette çıkmak yok, yanlışlık oldu yok, hata oldu yok, şu yolu yok. Almış şundan böyle. Artık her şey bitti cennetikten sonra, Ebediyet O Orada her şey ebedi. Devamlı yani sürekli her şey böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, aynı huzurda devamlı. Devamlı aynı huzurda. İnsan dünyada bazen bir rahatlar, gönlü. Bir ferahlar, bir mutlu insan bir yakalar bazen dünyada böyle. Ama devam etmez dünyada ortaya. Yani. Olumluca bir haber, olumlu bir olay, insan huzuruna hemen kaçırır. Bir haber dinler, yanı sıkılır. Yani Telefon çalar, kötü bir haber gelir. ya bir komşudan bir zarar görür, yavrusu hastalandır, eşi hastalandır, şu olur. Dünya mutlu, devam etmiyor muhtemelen işte. İşte insanın asli vatanı cennaktır. İnsanın doğası onu istiyor, insanın doğası, yapısı, cenneti istiyor. Ona göre atılmış insan, atılmıştır. Yoksa dünyada efendim ölmek istemiyorum, çünkü yaşamak istiyorum. İş mi olursa sonunda ama? Yani bir insan dua etsin, doğası kabul olsa yani, olsa, olmaz. olsa doğası kabul olsa, çok şaşırsa, neden bu işler yapıdır efendim? Bir gün bir anlattı orada. Bir anlattı. Yola karşılaştık. Dedi ki eski arkadaşım vardı. Yaş çok acıkın işte böyle. Hasta. Onu ziyarete gittim dedi böyle. Ama üzgün bir halde. Dedi, çok mu rahatsız, dedi, yatalak perbide. Atal dedi. Bu yola gidiyor tabii. Eski arkadaşıymış, Dolaşıyor. sonra buna soruyor. ''Arkadaş, Allah'a işte bir istediğin var mı?'' Be, be, de, de. Yani ne istedim varsa, ben ne istediğin varsa, ben yapıyorsam bir şey böyle. Yani ''Paris'ten para vereyim.'' diyor. yiyecek yiyip alıp geteyim. Var mı bir diyor. diyor. ''Var.'' diyor. ''Yavaş kalkın. Var.'' diyor. ''Ne işlediğin?'' diyor. ''Dua et öleyim.'' diyor. ''O öleyim.'' ''Neden?'' diyor. ''Altımı.'' de ''Gelin al.'' diyor. ''Gerisi altı Bakuş altımı diyor. Beş beşliye gelin altını berz O anda bak, ölümden beter bir görevi Yani gelin de diyor tabi sıkılıyor. Ben nasıl sıkılır böyle? Bak, ölüm geliyor oturan böyle. Bak ne isteyin var mı diyeceğim, var diyor. Dual öleyim oturanlar. Ben oturanlar. Şia'sığin göğsü yanında, solunda, sağatinde işini gücünü görürken karnı doyarken böyle istemeyin isteme ama evet çok yaşayayım bak muhteşem sonunda pişman bu bak kişi yatağı bağlandır tabi şu da yaşanırlar ondan yaşanırlar gülü gülübette de gülü şu burada artık böyle tabi zamanla bıkılır uzun hastalığı zamanla bıkılır altına almak haklı Allah korusun Ölümeyi işliyor muhteşemde bu şekilde böyle. İşte, ölümsüzler cennetten muhteşemler. Acaba ileride ne olacağım? Yok orada. Hep aynı. Yani dünyada insanın bu düşünerek böyle şey. İnsan yatırım yapar ilerisi için, rahat diyerekten dünyada böyle. Tabii rahatlayın Allah'a bir takdina bağlı. Ama cennette bu da yok yani cennette. Yani yatırım yapayım diye yok cennette muhtemelen böyle. İleriş yok cennette böyle. Ki şu anda ne haldeyse böyle. Aynı yaşta, 30 yaşında, aynı kiloda, aynı boyda, aynı huzurda, nimetler hep aynı böyle. Bir yok. Zaman dilim yok orada muhtemelen. Yani hafta, düğün, yarın yok. Hep aynı. Uyku da yok. Neden yorulmuyor? Neden İyi, uyku gitmeyecek böyle. Ölüm de yok, hastalık yok, hiç bir organ ağrımıyor. Gözü, dişiyi, başı, her şey sapa sağlam. Gider hemen sindiriyor. E tuvalet yok mu? Ben ya. E tuvalet kolay mı dedim ya? Kişi yolda giderken, bir ister karnı ağrıdı, eyvah ne diyeyim şimdi? Yoksa yakında tuvalet, kişi ne yapar? Şaşırmadım ben böyle. Ya e, otobüse gidiyorsa. O tabii ki diyorsa, tabii şebeğe mi durmazsa hemen bir muhtemelen, değil mi? O karnı ağrıdı, idrara geldi, sıkıştı artık, Kuran'ı sıkışıyor, sıkma, mı uğraşıyor. Ah muhtemelen, ah muhtemelen, dünya işte muhtemelen ya. Böyle, böyle. Yerken belki zevk aldı, hoşla gitti ama, içerken zevk kaldı ama bak bunu muhtemelen yani böyle. Niye bu muhtemelen işte böyle peşte bak. Abi cennette tuvalet yok muhtemelen, tuvalet yok, böyle böyle. Ne oldu dedikleri? ince mide muhtarı. Hemen bu arada geçiyor böyle bu sindiriliyor. Orada arada niye gıda yeniyor? Zevk için, zevk muhtarım ihtiyacı yok bedenin gıdaya. Hücre değiş mi hep aynı hücreler. Gıda yok. sırf zevk alması damak tadı için. Gaybeli hemen anında sindiriliyor. Gaz oluyor, gaz suda. Hafif beler, şişme haber burada. Bilin mi böyle hafif bir ince bir gaz oluyor. Rengsiz, tatsız, kokusuz böyle, şöyle bir bir geliyor çıkıyorumdan böyle, Bunun aklınsız yok, kulak kiri yok, tırnak uzaması yok, saç uzaması yok, yıkarmak yok, Gusül yok, Abdest yok, namaz yok böyle, yani. oruç yok, çalışmak yok, çabalamak yok, aşık meyve toplamak yok. E i̇şte burada ikişin meyvaci var, güzel bir meyve veriyor. Eki çıkamıyor ama müteramdim böyle. Büyük ağaç, tabi dallarında oluyor meyveler şu, ini dallarında oluyor böyle. Al bakın korkarsın, düşersin, şu bu bu şekilde. Yani burada maldan faydalanmakta bir dert burada müteramdim. İşte ders tek yer adres cennet müteram. Sonsuz alemi Yarın diye bir endişe yok, yarımlara yatırım yok. Derim. Yarın diye bir şey yok ama böyle. Aynı zaman böyle. Hastasında bunlar yok. Ne oralı böyle? Sohbetler, ziyaret etme bilirleri böylece, muazzam böyle yeme, işver, hepsi boğudu böyle. Bulaşık yok, çamaşır yok, yüz başta bir şey değişmek yok. Tek bir toz, kir bir eee mikro vahşiyan hava yapıyor böyle. Dostoppa yok şey etim verecek. İşte ne gerekiyor bunlara? Dünya gerek mu der? İşte dünyada bunları elde etmek gerekiyorlar ya. Bak. Diyolar yakışıklı köprüsünde miminler münafıklara ya kırlı jiwa raykım. Döngün dünyaya belli. Heltemiz nur'a, dur olma gelin buraya, böyle. dünyaya dönün gidin, dur böyle. İşte adı cemaatimiz, uyarmamız lazım, uyanmak, böyle. Gönül uyanması, gönül uyanması gerekiyor, böyle. Kişi önünü görmesi gerekiyor, aklını kullanmak gerekiyor. Yine sonumuz, ölüm muhtemelen, böyle. Ölüm, kefen, tabut, deneşir, Sonra mezar mezar muhtemezler muhtemezler muhtemezler. <Gülüyor> Evimiz yaptıkları evimizi mesela fayanslar kare bodonluğu arttığı beğenirmeyiz mi? Desene beni insana böyle. Kırdırıyor. Bir şey yok böyle. Gayet güzel böyle. Yine bir daireye ev yaptı ev yapıyor bakıyor. İşte bakıyor. Ben bu kare bodonluğu hoşlanmıyorum ondan beri işte. hoşlanmıyor Sonra yani, tut ustayı, kır bakalım onları. Salon yapmışlar böyle. Zorla kır bakalım onları böyle. Kronlarına al bakalım böyle. Volozuları at götür şunlar bunları. Nasıl bir desen renk için muhteremdiler böyle böyle. Ne olacak ev? Kalacak böyle ya. Nereye çektiği insan? Mezara, mezara mezar mezara muhteremdiler. Mezara muhteremdiler böyle. İki metre kare muhteremdiler. Orada fayanız kalemde duruyor bu böyle muhteremdiler ya. mezar. toprak. Altı, her tarafı toprak, üstü toprak böyle. Kalanlık gibi böylece. İşte buradan bunu götüren benzeri albine koyayım muhteremler. Bir örnek verelim düğümünün o muhteremler, olan mübarek zatı. Demek ki elimizden gelince kadar ölümümüzü boşuna geçirmeyelim muhteremler. Mesela insan giderken bir arkadaşını, akrabını ziyade giderken bile, ne yaparak giderken onu ziyade edeyim de Allah bir şey anlatayım ona. Adımın sehabı şey muhtemel köprüsü şey böyle. Hafta inşallah muhteremler konumuz sırat-ı müstakim. sırat müstakim böyle. O da nedir? Dünyanın sırat köprüsü böyle. Kılısı ince, kılısı keşfimde muhtemel şey köprüsü Kim bunu sırat-ı yoluna girerse dünyada yalırır yalı o muhterem böyle. İlahi ne Fatiha.